Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve Ba'd. Altında nisab 20 miskaldi. 20 miskal ne kadara tekabül ediyordu? Miskaller fabrikasyon olmadığından yöreye göre, yere göre bunlar değişiyorlardı. Her bölgenin her yörenin miskali az da olsa farklıydı demiştik. Dolayısıyla eğer miskali biz 4 gramdan alırsak o zaman 4 ile 20'yi çarpınca ne kadar olur nisa? 80 gram olur. 4.25 gram kabul edersek bir miskali 4.25 ile 20'yi çarptığımızda 85 gram olur. Peki 85 gram mı nisap olsun yoksa 80 gram mı? Hangisini alalım? 80'i almak karan'ın daha faydasına olduğundan 80'i alıp zekat vermek daha doğru olur fakat eğer orada muhtaç bir kadın var başka bir gelir yoksa sadece o kadar altını var dul bir kadın 84 gram altını varsa o zaman ona 85 gramı söylemek daha doğru olur nisab olarak Efendim babu zekati Savaim Sevaim, saimenin çoğulu, saimenin zekatı. Saime şu demek, otlaklarda, meralarda, yılın yarısından fazlasında, altı aydan daha çoğunda otlayan hayvanlar bunların zekatları. Yani eğer bir hayvan ahırda siz onu küspeyle ya da e, satın aldığınız otla besliyorsanız bunun zekatı yok. Hangi hayvan zekatı var? İşte siz onu meralarda besliyorsunuz ve yılın altı ayından daha fazlasında ota ücret vermeden oradan hayvan otluyorsa, besleniyorsa bunların zekatları var. Bunların zekatları var. Peki eğer bu sizin sığırlarınız ya da develeriniz ticaret içinse, bunun için saklıyorsanız bu durumda burada anlatacağımız nisaba göre değil. Ticaret malı olarak kabul ediyorsunuz. Kırkta bir üzerinde onların zekatlarını veriyorsunuz. Peki adam koyunu, ineği, et için saklıyorsa veya üzerinde yük taşımak için saklıyorsa sığırı değil de atı vesaireyi o zaman bunlara da zekat gerekmez. Yani süt için sakladığınız e, koyun var, deve var, sığır var ve bunlar yılın altı ayından daha fazlasında meralarda otluyorlarsa bunların zekatları farz olur, vermeniz gerekir. Peki bununla alakalı e, delilimiz nedir? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Efendimiz Bahreyn'e gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlarla alakalı şu kadar miktarı farz kıldı buyuruyor. Develerle alakalı şu kadar alacaksınız şu kadar olursa şu kadar alacaksınız diye ondan fazla da vermeyin ey müslümanlar az da vermeyin o rivayeti gönderiyor. Dolayısıyla bu hayvanlardaki nisabı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirliyor. Onun üzerine çıkmaya hakkımız yok. Peki neden saimelerde İslam zekatı farz kılıyor? Çünkü orada üreticiye, hayvan sahibine Kolaylık var, ötekinde ise zorluk var. Yani hayvan hem orada bakacak, hem hayvan bakarak topluma katkıda bulunacak, e, dışarıdan o satın alacak. Hem de siz ona bu kadar bir zekat koyarsanız insanlar bunu yapmakta zorlanırlar kardeşim. Peki şimdi Saime nedir? Önce onu tarif edecek. Babu zekati zekat-i sevaim. Sevaim Saime'nin çoğuluydu demiştik. السائمة التي تكتفي بالرعي في اكثر حولها صائمة التي tektefi iktifa ediyor yetiniyor yani saime öyle bir hayvandır ki elleti tektefi yetiniyor iktifa ediyor bir ra'i otlayarak fi ekseri hawliha yılın e, çoğunda e, dışarıda otlayarak e, iktifa edebiliyorsa hayatını devam ettiriyorsa böyle hayvanlar varsa bu hayvanlara saime denir. Fe in alafaha nisfa Eğer adam alafaha onu besliyorsa ot veriyorsa küspe veriyorsa nisfal hauli au yılın yarısında 6 ayında ya da daha fazlasında dışarıdan satın aldığı otla onu besliyorsa Feleyset bir saimetin bu saime değildir. Dolayısıyla buradaki nisaba girmez. Ona zekat düşmez. Zekat gerekmez. Vel iblu vel iblu tetenavulul buhta vel iraba vel bakaru yetenavulul jawamisa vel Efendim deve tetenavulul buhta. Bu yani el ibulul khurasani khurasani tu Horasan devesi demek. El ibulul khurasani tu Horasan devesi. Ve irab bu yine bu da bir cins deve. Deve dediğiniz zaman bunları da içine alır. Yani horosan devesi varsa veya irab bu bu ıı, özelliği taşıyan, bu adı alan deveniz varsa onlar da İbil kapsamına girerler. Onların da nisabı devenin nisabıdır. bakaru وَالْبَقَرُوا يَتَنَاوُلُ ise e, Bakar dediğinizde, inek dediğinizde aslında bakar öküz için, bakara inek için kullanılır. Eğer bakara karşılığında kullanılacaksa neden bakar denir? Yeri yardığından dolayı. Yeri onunla, efendim, e, sürdüğünüzden dolayı bakar yarmak bakar burada inek alırız tabi wal bakaru yetene walul cawami ise bakar dediğinizde camış dediğimiz o hayvanları içine alır yani nasıl 30 e, sığırda e, 30 sığır nisab oluyorsa 30 camışınız varsa onlar da hesap olur wal ganemu liddaani wal maazı ganem dediğinizde bunun ne, ne için kullanılır bu? Yani Bu kelime ne için kullanılır? Lidda'ni vel maazi Koyun için musta'amelun Lidda'ni daan Koyun vel maazi Keçi Keçi içinde kullanılır Ganem dediğinizde Yani nasıl 40 tane koyunda Bir koyun veriyorsanız 40 keçide de Bir keçi verirsiniz Peki 25 tane keçi var 15 tane koyun var. Ne yapacaksınız? Bunlar bir bir yerine kullanıldığından dolayı 15 keçiyle 20 koyunu toplar. Sayısı 40 olunca çoğunluk hangisindeyse koyun çoğunluktaysa koyun vermek daha doğru. Ama keçi de bir tane keçi zekat verebilirsiniz. Yani koyunla keçi toplamı 40 oluyorsa toplarsınız. O halde zekat verirseniz. Peki Mağaz başka neye denir? Keçi için diyoruz. Anze ise bunun nesidir? Dişi keçi. Dişi ke keçiye anze denir. Dişi keçiye anze denir. Şöyle bir darbu mesel var. Adam gidiyormuş iki kişi. Biri diyor ki oradaki kuştur. Öteki diyor ki anze nedir? Keçidir diyor. Kuştur keçidir yaklaşınca uçmaya başlamış. Ne demiş? Öteki keçidir diyen an zevvele utaret. uçsa da keçidir demiş. Şimdi bu adamlar böyledir. Bunlara ne kadar delil getirseniz bunların fikri değişmez. Şeytan bunları yok etmiş çünkü. Kalpleri perişan olmuş. Önüne delil getir koy yine onlar ne derler? an zevvele utâret yazın bunu. Bir darbı meseledir. an zevvele utaret. Uçsa da keçidir bunlar. Değil mi? Uçsa da keçidir. Şimdi bunlar biliyorlar tabii. E, bayındırı, size hepsi biliyorlar ne kadar cahil hikaye olduklarını biliyorlar. İbareyi aldıkları zaman okumaktan aciz olduğunu anlıyor, biliyor. Değil mi? Eğer bilmiyorsa çıksın gelsinler. İbare okusunlar bakalım neyi ne kadar okuyorlar. <gülüyor> Serasi'nin yanında hikaye olduğunu biliyor. Ama onun bir görevi var, vazifesi var. O görevi birileri adına yapmaları gerekiyor bunların. Onun için bağırıyorlar. ''Uçsa da keçi'' diyorlar. Ne kadar ayet okusanız da, ne kadar hadis getirseniz de ''Uçsa da keçi'' diyor. Anize tarat. Efendim bunlar neden böyle diyorlar? Diyorlar yani dolayısıyla onların keçi kuş demesine bakmayın. Siz yolunuza devam edin. Siz neyin çocuklarısınız? delilin çocukları nahnu ebna eddelil nemilu haythu yemil diyoruz. Nahnu ebna eddelil diyoruz değil mi? E... niye öyle diyoruz? Ne var orada? Anni var. He? Anni var. Orada taksis var değil mi? Taksis diyoruz nahivde buna. Yani nahnu ma'ashirul <el> enbiya. Haber asaydı ko ne olacaktı? <Nahnu> ma'ashirul <el> enbiya olacaktı. Haber sonra geliyor. Burada da öyle. Nehnu ebnâ delil diyoruz. Eğer haber ebnâ delil olsaydı, o zaman ebnâ u diyecektik. Nehnu mteđaydi. Nehnu yani ebnâ delil biz delilin çocukları neyiz haber şimdi geliyor. Nemil ruhaysı yemil. Tamam. E böyle yerlere girmek lazım. Nahiye de şimdi bak Kaka bir molla Kasım der bu ibare niye böyle okudu diye ama biz metni bitiremiyoruz ancak bitireceğiz fazla oralara giremiyoruz Allah'ın izniyle siz zaten aşağıda sınıflarda nahvi alabildiğiniz kadar kifaye miktarında aldınız. Sağfurullah vetubile vehamdülillahi rabbil alemin.